çorbası hazırlıyor bize. Öğlen vakti hastalara yemek yaptırıyorsunuz. Yaptırmak zorundasınız. Çünkü bakıyorsunuz ki ortalıkta yiyecek bir şey yok. Makarna benzeri bir şey bulduk. Yaptırdık. Dağıtacak bir tenceremiz tepsimiz olmadığı için bu kovalara koyarak dağıttık. Bu bizim çöp kovalarından birisi ama tertemiz yıkadık. alkolle temizledik. Bakın kovalardan dağıtılıyor. Adam ameliyat olmuş. ilacını almış. Cebinde parası var. Biz vermişiz. Bu da ee, bir tabak makarna, sol elinde bir poşette su görüyorsunuz. Bu suyun bir özelliği var, soğuk su. Neden? Elektrik yok. Elektrik olmanca soğuk su olur mu? Olmaz. İlk defa soğuk su içecek. Biz aşı götürüyoruz. Mesela bir gittiğimizde 4500 doz hepatit aşısı götürdük. Küçük bir dip içinde götürüyoruz onu. Aşıları kullanınca ameliyat olan her hastaya bir bardak su vermek için 35 poşet su alıyor. O sulardan birisi bu. Adam ilk defa soğuk su içecek belki de. Bakın küçük bir helva parçası mutlu olmak için yeter. Dört çocuğa bir kepçe makarna, dördünün de yüzünde tebessüm yapmış. Bizim çocuklarımız sadece makarna pişirildiği zaman ne yazık ki mutlu olmuyorlar. Muzaffer Bey'in elinde bir sopa var. Bunun ucunda eğri bir demir var, L harfi gibi. Tarlayı bununla sürüyorlar, bir tohum atıyorlar, bu bitki çıkmıyor. Bu bitki kuş yemi gibi bitkisi, kuş yemine benzer bir tohumu var. Mısır'a benzer, süpürgelik tohumu gibi bir bitki. Bakın bunun tohumları bu oluyor, bu bitkiyi bu ambarlarda depoluyorlar, bu dibeklerde sopayla vura vura eziyorlar. Bunu un haline getirecek, çocuklar da bakın çıplak, çocuklar da dövmek zorunda anneye yardım etmek için. O dövülen tohum bu hale geliyor, saatlerce kaynatıyor mercimek çorbası gibi bir şey. Tadı ve kokusu iğrenç, ne yiyebilirsiniz ne dayanabilirsiniz. Ama yerseniz iki gün sindiremiyorsunuz, iki gün tok tutuyor istisnasız. Ve bakın bir başka sokak lokantası kadın yağda o o undan hamur yapıp kızartıp yiyecek. Ama herkesin yağ bulma şansı yok. Yağ bulamayan ne yapıyor biliyor musunuz? Suda harçlıyor bakın harçlanmış hamur parçaları. Yağ yoksa hamur suda harçlanır burada. Bir başka sokak lokantası bir başkası bir başkası e güzel gözlü bir kız göbeğinde kocaman bir kitle. Buradan arada sarı su akınca çocuk rahatlıyormuş. Adamın boynunda bir kitle. Kafasından daha büyük, almışız, dikmişiz, bir diren koymuşuz ve adam bakın ne kadar mutlu, şu seyret dişleriyle ne kadar e, mütebessim. Bize ne diyor biliyor musunuz bu adam? Siz diyor, yol yok, elektrik yok, telefon yok, çölde bizim bulduğunuza göre büyük bir milletsiniz. Evet dedik, biz büyük bir milletiz. Tarihe yön vermiş ama kimsenin ahını almamış bir millet. Çölde bir ezdane yarım metrekare, bir market iki metrekare. Bu markete girdik, bir şey arıyoruz. Ararken başka bir şey bulduk. Kardeşimi bulsam o kadar mutlu olmazsın bakın ne bulduk. Siz de hoşlandınız. Ülker biz kremi görünce iki kutuyu da aldık, yedik etrafımıza dağıttık. Sonra kutunun üstünü bir okuduk ki son kullanım tarihi geçeli 6 ay olmuş. Bir yıl bile geçse biz bunu yedik. Çölde bir ev. Şu varlıklı bir adamın evi, bu da daha fakirlerin. Evin bir özelliği çamurdan, tek kapısı var, penceresi yok. Pencere olunca hava akımından sıcak oluyormuş. Tek kapı olunca hava akımı olmuyor, daha serin oluyormuş. Yılda yağmur bir ya da iki kez yağıyor. Herkesin böyle küpleri var, 40-50 tane. Yağmur yağdığında herkes küplerine su dolduruyor. Niye? Su çok önemli. Suyun ne anlama geldiğini ancak orada öğrenebilirsiniz. Burada hayal bile demezsiniz. İlk defa su kuyusu açtırmıştık. Bizim açtırdığımız su kuyusuna su doldurmaya gelen üç kız kardeş, 12, 24, 30 kilo. 30 kiloluk testi kafasında yaklaşık bir 10 kilometre kadar götürüyor. 10 metre götürecek olanınız var mı? Kafanızda 10 metre götüremeziz biz. Ama bakın koskocaman testi, ölçüm bakın kafanın kaç katı büyüklükte? İçini su doldurun kaç kilo geliyor? Biz tarttık bunu. Su doldurduğunuz zaman 30 kilo. İlk açtırdığımız su kuyusu ve bu, burada da çoluk çocuklara balon boncuk dağıtıyoruz. Bakın balon ve boncuk dağıtmışız. Şu kızın sırtında bir küçük bebek gördük. Tercümana dedik ki şu kıza söyle sırtındaki kardeşini indirsin ona bebek elbisesi giydireceğiz. Tercüman söyledi indiriyor dedi ama dedi, onun kardeşi değil çocuğu dedi. Bu anne çölde sıcaklıktan dolayı ergenlik çağı 9-10 hemen evlendiriyorlar. Hemen bir doğum yapıyor, anne olacak fakat vücut tam gelişmediği için idrar yolu, kadınlık yolu yırtılıyor. İdrar tutamıyor. Bunu sokağa atıyorlar. Lanetli hastalık olmuş diye. Fistül bunun adı, tıptaki adı. Çat, Nijer, Mali, Burkina Faso, o sahra bölgesinde resmi rakam 300 bin çocuk anne var böyle sokağa atılmış. Lanetli olmuş diyorlar. İnanç böyle. Tabi pis kokuyor, idrarını tutamayan. Bu da öyle çocuklardan birisi. Bir pazar yerinde her şey araba, suyla alakalı. Bakın, görüyor musunuz? Her şey suyla alakalı. Çeşmelerde kilit var. Ve az sayıda araba, arabalarda ne yazıyor? Şükren Lillahi Teala, Fransızca karakterde. Az sayıda araba var. Bütün arabalarda bu yazar. Çok şaşırırsınız. Adamın ertesi gün yiyecek bir şey yok ama şükrediyor. Eğer Afrika'ya gitmeseydim yemin ediyorum şükür kelimesinin anlamını asla öğrenemezdik. Bizim için şükür futbolcu Hakan Şükür'ün soyadından ibaretti. İçini orada doldurduk. Orada anlam buldu bizim için. Şükür kelimesi orada güzellik kespetti. Ben evim, arabam, yazdığım şükürler olsun yazdığım yok. Olduktan sonra şükretmek aklıma gelirdi. Ama bunu herkes yapar. Olmadığı zaman şükretmek kahramanlık biliyor musunuz? Allah. Bu da bir minaredeki ay ve yıldız. Bu minarenin olduğu yerin adı Agades. Agades şehrinin bir özelliği var. Burada tanıştığımız erkeklerden dört ya da beş kişiden birinin adı Abdülaziz, Abdülaziz, Abdülaziz, Abdülaziz, Abdülaziz, yanılır gibi değil. Dört kişiden beş kişiden biri Abdülaziz. Bu salonda hiç Abdülaziz var mı? Bakın yok. Şimdiye kadar... Gittiğim salonlarda dört kere parmak kaldı. Abdülaziz ismi. Biz de çok konmaz, çok şaşırdık. Bu kadar çok Abdülaziz niye var diye. Merak ettik. Bir yardımcımız, yardımcımıza sorduk. Niye burada çok Abdülaziz ismi var dedik. Dedi ki 1840 yılında çölde kabileler bir savaşmış. Savaşınca anlaşamamışlar. Anlaşamayınca bir konuda anlaşmışlar. Bizi demişler ancak sözü ve sazı dinlenir bir ülkeye elçi yollayalım. O ülkenin göndereceği, vereceği karara göre karar verelim. 1840 yılında çölden bir elçi çıkmış. Sazı ve sözü dinlenir bir ülkeye. Nereye çıkmış olabilir? İstanbul'a. Tahtta kim var? Abdülaziz. Gelen elçiyi dinliyor. Diyor ki bir ferman yazıp yollasa bu problem düzelmez. Gencecik bir delikanlıya diyor ki seni çöle benim adıma elçi tayin ettim. Git. O elçi çöle Abdülaziz adına gidiyor. Sultan Abdülaziz adına. Aynı zamanda Halifei Ruizemin adına. Okuduğum bir kitapta şöyle söylüyordu. Bedevi çöllerindeki çadırlarda baş köşeye oturmak, itibar görmek istiyorsan bir kralın, bir reisin adını al diyor, değil mi? Kimin adına gitti? Halifei Ruizemin adına gitti. Tabii ki baş köşeye oturacak. Gelen elçiye itibar ediyorlar. Bu elçi dinliyor problemi, çözüyor, tereyağından kıl çeker gibi. Halk bu elçinin adımı önemli, gönderen adamın adımı önemli. Gönderen önemli. Kimin adına gitti? Abdülaziz adına. Ve bakın ilk defa bunu duymak, duymak bizi o kadar çok etkiledi ki. Diyorsunuz ki bu ne sihirli bir güç. Yurt dışında ne büyük kredimiz varmış meğer. Yıllarca hep sınırlarımızın Edirne'de ve Sinop'ta, ve Ardahan'da bittiğini zannetmişiz. Oysa sınırlarımız Afrika'nın ortalarında bitiyor. Kredimiz orlarda bitiyor oysa. Bize bunu yıllarca göstermediler. Evet, oradaki bir minare. Bu minarenin camisine bakın. Caminin kapısından hep beraber girelim. Buraya kadar ne var? Kum, hasır, kum, hasır, kum. Bakın, duvardan duvara değil halı, naylon hasır bile yok görüyor musunuz? Bu güzel bir cami üstelik. Hasırlarda elli santim. Burada namaz kılmak isterseniz ya ayağınız ya alnınız kuma gelir. Bakın bu caminin minaresi şurada. Bu caminin özelliği şu son cemaat yeri Cuma Mescidatı. 9-10 köyün ortasında Cuma namazı kılmak için yapılmış. Yani büyük cami bu. Biz de su kuyusu açtıracağız. Nasıl oldu? Türkiye'yi dolaşırsanız, Avrupa'yı dolaşırsanız Birçok hamiyetli insanımız biz de kuyu açtıralım diyor. Biz onlara yol gösteriyoruz. Şimdiye kadar bu yol gösterme ve rehberlikle 110 kadar kuyu açıldı. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Onun dışında kimse yok bunun eliyle, diğer gönüllü insanlarımızla 2000 civarı kuyu açtı Anadolu insanı. Ve bakın biz şöyle düşündük. Köyün birine kuyu açarsak diğer köyü sokmuyor. Bu benim diyor. Biz de istiyoruz ki 9-10 köye hizmet etsin. Ne yapalım? O zaman bu Cuma mescidinin şurasına kuyu açalım. Herkes buraya geliyor. Ortak mülk bu orası. Kuyu da ortak olur dedik. İyi de ettik. Bakın bu caminin tavanı ağaçtan ve çamurdan aralarına oturduk. Cuma namazı kıldık orada İki hafta inanmadılar, inanamadılar. Beyaz adam aramıza geldi, oturdu ve secde etti. Mustafa abi psikiyatisti olduğu için diyor ki arkadaşlar aralarında tek tek oturun şöyle ellerinizi açın omuzlarına atın ve onları sevin. Bu zira sadakadır siyah insan için. Beyaz adam tarafından okşanmak siyah adam için sadakadır. Gerçekten de biz bunu çok yaşadık. Ve bakın kadınlar da buraya gelmiş. Niye? Burada su var artık. Otlardan kulübeler yapmışlar. Sabah erkenden geliyorlar. 9-10 köyden herkes geliyor. Kadın erkek çoluk, çocuk çocuk Orada banyo yapıyorlar, çamaşır yıkıyorlar, yemekler yapıyorlar, sular içiyorlar ve giderken de götürüyorlar. Bakın bir su kuyusu 9-10 köyün cumasını bayrama çevirmiş mi? Çevirmiş. Bakın orada topi top şeker dağıttık. Şurada taş sıralı bir yer görüyorsunuz. Bu ne olabilir? Ne olabilir abi bu? Mezar. Senin mezarın mı benim mezarım mı? Bu köyün mescidi bakın kapısı ve mihrabı burası. Görüyor musunuz sefaleti? İslam dünyasının perişan halini, sözüm ona İslam dünyası yok ya, dünya olması için aynı refleksi vermesi lazım, aynı şekilde düşünmesi, aynı şekilde dost olması lazım. Var mı böyle bir Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik? Ne yazık ki yok. Bunu kurmak da bizlere düşüyor. İşte köydeki mescidin hali. Bu su görmek için, geçen yılbaşıydı herhalde, oradaydım ve cuma namazı çölde oldu. Cuma mescidi bulamadık bizde 3 kişi Cuma namazı kılıyoruz Açtırdığımız su kuyuları keson kuyu 2,5 metre çapında 30-40 metre derinliğinde inşa, Demirli ve çimentolu Kıyamete kadar garantili Su biterse iniyor 5 metre daha kazıyor Beton ağırlığıyla aşağı iniyor Yukarıdan uzatıyor kuyu çalışmaya devam ediyor Bu kuyu Kazma işini köylülere de öğretiyoruz Kalıplar bırakıyoruz ki Bu işi öğrenince devam etsinler diye Bakın bir kütükte kuyular var, bu kuyuyu ayna gösterdi. Ee, bu, bu kuyulardaki, bu kütükteki her bir yarığın bir sahibi var. Herkes kütükteki kendi yarığından ip atıyor. Öyle bir şey. Tabii doktor olarak hasta baktık, ilaç dağıttık, ameliyatlar yaptık. Ama bir de baktık ki etrafta o kadar çok ul ve yetim kadın var ki. Beş çocukla, dört çocukla kalmış. Türkiye'de nasıl yardım götüreceksiniz, nasıl gider? uçak yolculuğu çok pahalı o zaman düşündük kafa kafaya verdik bir proje yapalım ne yapalım her kadına dul kadına 3 dişi bir erkek 3 dişi bir erkek keçi yavrusu versek bunlar da iyi baksa şu ağaçların yaprağını yedirse nasıl olur 3 keçiden 13 sene sonra 30 keçi olur bir sürü sayılır değil mi zenginlik alameti kadın da ne yapar sütünü çocuklarına yedirir ara keser yer bu işi bakın her sponsorlarımız halletmiş, görüyorsunuz. Şu İbrahim Ceylan, İstanbullu biri, bazılarınız tanıyabilir. Bu İbrahim abi, bu keçi işlerini pek sever, pek güzel organize eder. İbrahim abi kadınlara dağıtmak için keçi aradı, gitti. Bazı adamların 100-150 keçisi var, onlardan yavru satın alacağız, ucuz olsun diye. İbrahim abi geldi, dedi ki kadınlar diyor ki, adamlar keçi sahipleri, yavrulara 20 dolar istiyor, 4'üne 80 dolar. İyi dedik İbrahim abi pazarlık yapsak 50 dolar alırız. Hayır dedi pazarlık yapmayacağız. Niye? Düşünün dedi bizi ikna etti. Biz bunu pazarlık yaparsak ucuzlatırsak bunlar çok cahil. Biz gidince keser yer. Bunların sayısı çoğalmaz. Ama bu iş çok para ederse yani fiyat yükseltirsek ne olur bunlar çok para ediyor diye iyi bakar. Çocuğuna bakmaz kendine bakar. Doğru mu? Doğru İbrahim abi. Biz 80 dolara alacağımız keçileri 150 dolara aldık. Ahmaklık ettik belki baştan. Zarar ettik gibi göründük. Ama hayır. Bir yıl sonra gittik. İlk keçi dağıttıklarımıza vardık. Kontrol ediyoruz. Sayılar 10 olmuş, 12 olmuş. Bir eve vardık. Keçinin biri doğurmuş. Bir saat eve. Yavrular orada. Çocuğun yatağında. Kadına sorduk. Bu keçileri niye çocuğun yatağına yatırdın? Kadın bize bir cevap verdi ki. Çocuklar para etmiyor. Keçiler deli para ediyor. <Gülüyor> Gerçekten de doğruydu. Eğer böyle yapmasaydık bu proje tutmazdı. Bu, bu yüzden tuttu bu proje. Ve bakın kadın çocukların rızkını almış gidiyor görüyorsunuz. Ve etrafta bir sürü eski lastik görürsünüz. Tepeler halinde, yığınlar halinde, binlerce, on binlerce eski lastik görürsünüz. Mümkün değil. Araba olmayan yerde lastik. Nasıl olur? Biliyorsunuz Avrupa çevrecidir. Lastik tabiatta 300 yılda çürür. Niye adam Belçika'yı kirletsin? Niye adam Berlin'i kirletsin? Ünlü bir lastik firmasının adını söylemeyeceğim. Gider dava açar bana. Eski lastikleri toplayıp Afrika'ya attığı uçağı var biliyor musunuz? Avrupalı bir lastik firması. Gidip oraya atıyorlar eski sömürgelerine. Niye Avrupa'yı kirletecek? Avrupa'da bir tane eski lastik göremezsiniz. Almanya'da konuşuyorum doğru diyorlar biz hiç eski lastik görmedik. Her yerde bu kertenkeleden var. Halk buna kartan kala diyor. Böyle bir timsaha benziyor. Bizim bavula giriyor, ayakkabıya giriyor, yemeğe giriyor, yatağa giriyor. Metrekarede bir tane var. Bu salon 300 metre var, 400 metre var. Burada 4 500 tane olur. Biz korkuyoruz ama halk korkmuyor. Çünkü ne kadar zehirli haşerat varsa bu kertenkele onu yediği için halk bunu besliyor. Tabi Afrika'nın adı Karakta. Kara kıta, kara insanlar ve kara kaderli insanlar. Afrika'nın kaderini kim yazdı? Avrupalı beyaz adam. Nasıl yazdı? Kara bir gecede, kara bir kalemle, kara bir kağıda ve kara bir niyetle yazdı. Bundan ak bir şey çıkar mı? Bundan düzgün bir şey çıkar mı? Her şey sömürüye göre ayarlanmış. Ama Anadolu insanı asla başka bir millet hakkında... Öyle tuzağa düşürücü işler yapmadı. Yapsaydık bugün Viyana kapılarına kadar ne olacağını biliyoruz. İşte Anadolu insanı ne yaptı bakın. Afrika insanına dedi ki sizin kaderiniz de bana benziyor. Siz de eğitimde kaybettiniz ben de eğitimde kaybettim. Gelin size bendeki modeli aktarayım. Bakın çimentosunu, tuğlasını, kiremidini her birinizin aldığı okullar yaptınız. Çöldeki ilk okullarımızdan biri Bedir Koleji. Bedir Ayışı demek. İsim koyan çok güzel koymuş. Neden? Çöl insanı gündüz çalışamıyor, gece çalışıyor ve ay ışığında çalışıyor. İsim o kadar isabetli ki. Bakın çöldeki okulumuz, bugün 1200 öğrencisi var bunun. Ve bakın iç avlusu ve ilk gittiğimiz 2 Temmuz 2007 günü bu e, okulun yan tarafında inşaat başlamış. Temmuz ayında başlamış. Biz e, Nisan'da başlamış, Temmuz'da gittik bunu gördük. Bir de Kasım'da gittik, okul bitmiş, boyanıyor. Sekiz ayda okul bitiyor Lise binası. Bir söylenti etrafta, bir dedikodu. Bu büyük binayı sekiz ayda yaptıklarına göre bunlar Müslüman değildir. Neden? Neden Müslüman değildir sekiz ayda yaptıklarına göre? Adam neye inanıyor? Müslüman beceriksizdir, parasızdır, pulsuzdur, projesizdir ve ilkesizdir ve idealsizdir değil mi? Gördüğü üstün Müslüman tipi böyle değil mi? Böyle. Bütün büyük binaları, güzel şeyleri kimin yaptığına inanıyor adam? Batı'nın yaptığına inanıyor. Kendine inanmıyor. Ama orada iki Erzurumlu usta var, ona gelip arada dürtüyorlarmış. Bir Fatiha oku be. Gerçekten Müslüman mısınız? İnanmak istiyoruz. Onun için hizmetle ilgili binalar eğer çok yavaş yapılırsa ön yargıyı yıkmıyor. Bu okulları böyle güzel yapmasaydınız dışarıdaki insanların ön yargısını yıkamazdınız. Afrika'daki okulları da hızlı yaparsanız, Halkın okuldan beklediği beklentiyi siz 5-6 ayda bitiriyorsunuz. Bu okul 50 yıl öğrenci yetiştirse halkı bu kadar etkileyemez. Halkın kafasındaki bu Müslüman beceriksizdir ön yargısını yıkamazsınız. Ama hızlı yaparsanız ve güzel yaparsanız diyor ki adam Müslümanlar da güzel şeyler yapıyor. Bu büyük bir okul, bu büyük bir halk mektebi, bu bir halk öğretmenliği. Onun için hizmetle ilgili binaların çok hızlı, beklemeden ve en güzel şekilde yapılması lazım. Kesinlikle bunun başka bir faydası var. Bakın orada çalışan amelelerimiz, bitmiş olan lise kompleks binası, bakın ay okullar kompleksi, anaokulundan liseye kadar her şeyi var, yurdu da dahil bunun. Ve bakın bu okulun ilk öğrencilerini görüyorsunuz. Derileri siyah. Ama kaderleri beyaz. Kim beyaza çevirdi? Sizler çevirdiniz. Burslar yolladınız. Ramazan'da iftarlar, öğretmenlere maaşlar, malzemeler yolladınız. Bu okulları yaptınız. Çocuklarınızı öğretmen diye yolladınız oralara. Bu okulları sizler yaptınız ve çocukların kaderlerini değiştirdiniz. Bu okulun müdürü Adnan Bey şu an Ruanda'da bu okulun İngilizce öğretmeni Yaşar Bey. İlginç bir adam. Bu da onun kızı Zeynep. Yaşar Bey'den size üç cümle bahsedeyim. Yaşar Bey aslen Vanlı. Yaşar Bey bana diyor ki doktor abi ben Türkçeyi 10 yaşında öğrendim. Ne demek bu? Anlıyorsunuz. Kırgızistan'da üniversite okuyor. Orada üniversiteyi bitiriyor. Kırgız bir hanımla evleniyorum. Ayda hanımla. Yaşar Bey bana diyor ki doktor abi diyor. Benim hanım Kırgız. Hanımın annesi Kazak, babası Tacik. Kazak olan annenin annesi Azeri. ''Kazak olan annenin babası Gürcü, Tacik olan babanın annesi Kazak, babası Kırgız, benim kızım hangi milletten? Yaşar Hoca ''Ne var bunu bilmeyecek, senin kızın Zeynep, Birleşmiş Milletler, herkes var, her dede ayrı milletten. Yaşar Hoca bir özveri timsali, Kırgızistan'da okuyor, Nijer'e gidiyor, 3-4 sene çalışıyor, orada işler rayına girince diyor ki beni yeni okul açılan bir ülkeye gönderin, orada çalışmak istiyorum, buyur diyorlar. Orta Afrika Cumhuriyeti. Bu da Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki okulumuz. Ülkenin yüzde 85'i Katolik. Dünyada en çok elmas ve altın olan, en çok da açlığın, sefaletin olduğu bir yer. Yaşar Bey gittiğinde bu okulun zemin ve birinci katı yapılmış. Bunu da kim yaptırmış? Hani şarkıcı var diye bir hasta oldu, iyileşti Murat e bakalım. Bir de kara gözlükler takan ayna grubunda Erhan yüz, eski Futbol Federasyonu'nda Ayhan Bermek'in evinde bir araya gelmişler. Bu iki katı yapmışlar. Yaşar Bey gitmiş, burası burası ve öğretmenlerimizin lojmanları yapılacak. Para yok, Hollanda destek oluyor, yapamamış, gönderememiş. Çimento'nun torbası 50 euro, demiri size davet edin, Fransa'dan geliyor. Ama Yaşar Bey burayı yapmak istiyor, para göndermeseler de içinizde yapma isteği varsa yaparsınız. Yaşar Bey bakıyor, etrafta ben bunu neyle yapabilirim? Arıyor, arıyor, arıyor, buluyor. Dünyada en çok kelebek bulunan ülke burası. Milyarlarca kelebek var. Bazen gökyüzünü kapattığını görürsünüz. Kelebekler 24 saat, Yaşar Bey ölür. Rengarenk kanatları var. Yaşar Bey diyor ki buldum, ben bu okulu kelebeklerle yaparım diyor. Nasıl yapar? Of da konuşuyorum, herkes müteahhit. Sordum nasıl yapılır kelebek okul diye. Oflu düşündü, düşündü. E kanatları çok büyük oluyordur dedi. Tahta gibi çakıyorlardır. <gülüyor> Öteki dedi ki hadi oradan dedi. Öyle şey olur? Yapışkan gibidir o çimento gibidir dedi. Yaşar ve ikisini de kullanmıyor. Başka bir şekilde yapıyor. Bakın bu Orta Afrika'daki okulumuz. Ve bu okul bugün bin küsur öğrencisi. Üç tane kardeşi var. Yüzde seksen katolik bir ülkede. Ve bakın Yaşar Bey orada. Biz de o Yaşar Bey oraya davet etti, oraya da gittik üç kere. Bakın bu okulun resmi açılışı oldu. Bu bayrakları, bu Orta Afrika'nın, bu da bizim bayrağımız. Manisa'dan Yaşar Hoca bana söyledi, abi devasa bayraklar yaptırabilir misin? Bayrakçıya geldim, en büyük kaç metre yaparsın? 36 metre basarım dedi, bas dedim. İkişer tane götürdüm, okula astık bakın. iki katı birden örtüyor görüyor musunuz? Bu okulun açılışı olacak şu yan tarafta da şu binada Fransızların telekom şirketi bizim okulun açılış saatine aynı saate uydurup bir açılış koydular eski Fransız sömürgesi Cumhurbaşkanı nereye gider normalde? oraya gitmesi lazım ama bakın Frances Bozize bizim okulu tercih etti bu okula geldi bakın Zübeyir abi oranın genel müdürü Frances Bozize ben de doktor arkadaşları temsilen oradayım Aa, aynı kravatım varmış evet <gülüyor> Bu da başbakanları, onlara da hediyeler götürdük. Mustafa abi bu da Böseş Josef Kamaş ilginç bir adam. Kendisi Katolik. Bu ülkedeki beyaz tek adam devletin kuruluşunda. Zenci bölgede tek adam. Devletten sonra en zengin adam. En çok işçisi var, en çok gayrimenkulü var. Bankası bile var, elmas, altın madeni var. Bu Zübeyir abi buraya ilk gittiğinde ilk bununla tanışıyor ülkenin en zengin adamı okula şuraya geldiğini anlatıyor. 15 gün gidiyor geliyor. Meslek Kamaş dinlemiyor. Sonra 16. gidişinde diyor ki siz de bize diyor Fransızlar gibi çocuklarımızı diyor alıp götüreceksiniz. "Şimdi beni diyor. Biz yanlış anlattım herhalde. Biz sizin çocukları sizin için yetiştireceğiz." diyor ve Kamaş ikna oluyor. Fabrikasının yarısında bizim okulu 4 sene muhafaza ediyor. 4 sene fabrikasında okul açılık kaldı. Sonra bu okulun bu okulun binalarını verdi işte şu okulun Binalarının arsalarını aldı Kamaş. Birçok desteğinde bulundu, ikinci bloğunda özellikle. Torunlarını buraya verdi, akrabalarını buraya verdi ve okulun hamisi oldu adeta. Mösyö Kamaş ilginç bir adam. Mösyö Kamaş'ın babasının adı Abdurrahman, annesinin adı Halime. Annesi Halep'te yaşıyor, 102 yaşında. Suriye Osmanlı'nın elinden çıkınca... Fransızlar işgal ediyor, babasını asker olarak götürüyorlar. Baba ticarete atılıyor, çok zengin oluyor. Fakat lisedeyken, Kamaş lisedeyken ölüyor. Gittiği Fransız kolejindeki rahibeler eve geliyorlar anneye. Oğlun Yusuf diyorlar, çok zeki. Asıl adı Yusuf. Ama büyük adam olması için adını ve dinini değiştirmemiz lazım. Vaktiz edip Katolik yapıyorlar, Yusuf olan adını Joseph yapıyorlar. Fransızcadan başka dil bilmiyor ama bizi... Cibilli olarak çok sevdiği için Zübeyr abiye kucak açıyor. Ve geçen sene vefat etti. Türkiye'ye tam ameliyata gelecekti. Bir vasiyeti çıktı. Vasiyetinde şöyle söylüyor. Üç oğlu var. Evlatlarım benim cenazemi siz değil Yaşar Hoca kaldıracak. Kendi bildiği yöntemle. Yaşar Hoca bunu yıkadı, kefenledi ve vasiyetteki ki mezara götürdü. Pusulayla baktı ki kıbleye bakıyor. Bir Müslüman gibi gömdü. Biz de Manisa'da gıyabi cenazene basıkıldık ve bir hatim indirdik. Siz de içinizden Fatiha okuyun. Mösyö Kamaş imanla gitmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki hani dininize, dine hizmet etseniz ben bu dini fasıklarla ve kafirlerle yürütürüm. Mösyö Kamaş'ın ömrünün son altı ayı sonsuz durum Fransızcasını okumakla geçirdi. Öyle bir okumak ki kitabı lime lime etti. Çizmekten altları delindi, harfler okunmaz hale geldi. Sonra Yaşar o kitabı bana gösterdi. Kitabın sayfalarının çoğu birbirine yapışmış. Yaşar Hoca bunu niye ıslattınız dedim. Abi tamam. yemin ediyorum biz ıslatmadık dedi. Bu Kamaş'ın gözyaşlarıyla ıslanmış bir kitap. Sabaha kadar okur ağlar erkenden beni çağırırdı. Şu paragrafı anlamadım ne diyor. Şurayı anlatıyor ne demem lazım nasıl yapmam lazım şeklinde bir arayış içerisindeydi. Yaşar Hoca hanımı kırgız çocuklarını görüyorsunuz bakın. Bu okul kelebek kanatlarından Yaşar Hoca tablolar yaptırıyor yerli halka. Bunu geldi Türkiye'de İstanbul'da kapı kapı dolaştı. Binlerce sattı. FKM'de 20 kere program yaptık. Her birisinde de en az Yaşar Hoca biner tane satmıştır. Ve o paralarla kelebek kanadıyla okul yaptı. Yani kelebek kanadıyla okul yapılıyormuş mu? Yapılıyormuş. İsterseniz karpuz kabuğundan da yaparsınız. Ama istemeniz ve inanmanız lazım. Eski lastikler, benim arkadaşım Mehmet çok çalışkan, çok becerikli. tek kusuru temizlik hastası. Bu kutuyu Türkiye'den gitti diye yanından ayırmaz, her monada içine oturur. <gülüyor> Manisa'daki fotoğraf sergisindeki bağış makbuz masamız, Manisalılar bize çok bağış yaptığı için su kuyuları açtırdık. Denizli'nin kuyusu, Elazığlıların, Karadeniz Ereğlisi'nin, Manisa'da üç yurt bir okul yaptıran bir amcamız var, onun kuyusu bitiriyorum. Bu yetim mahallelerdeki çocuklar görüyorsunuz birbirlerini anne çocuk zannediyorlar. Kon kalınlıkları ölçülerekten çocuklar takip ediliyor ve bakın Manisa'da fotoğraf sergisi varken özellikle kadınlar bize bir şey öğrettiler. Bize kendilerinden kurbanlar getirdiler. Kurban Bayramı yakındı ve o şekilde bize 3-400 kurban geldi. Biz de ilk defa doktorlar olaraktan Böyle bir kurban bağışının içinde bulduk kendimizi. Sonra baktık ki zaten bu iş olması gereken bir şeymiş ve kurbanlar ondan sonra birbirini takip etti. Yıllardır siz de dünyanın Afrikasında, Uzak Doğu'sunda nerede fakir ve sefil, nerede muhtaç, nerede aç ve bir ilaç insanlar varsa kurbanlar kestiniz. <gülüyor> Kur'an sadak ve ciciye dönünce kuvvet versin. Yani yuklayan meselesi, sarı Her ibadetin bir mevsimi vardır değil mi? Fıtır sadakasını Ramazan almayınca veremezsiniz. Kurbanın beşinci günü kurban bağışlamak isteseniz kimse almaz. Yağmur yağarken yağmur duası da yapılmaz. Her şeyin bir vakti ve bir şeyi vardır. Ben daha fazla terbiyesizlik ederekten sizlere bunu anlatmak istemiyorum. Siz bunun şuurunda olan insanlarsınız ama ne olur şu 10-15 bin kalmış etrafınızdaki eş, dost ve akrabalarınızı şu kurban işinden haberdar edin. Büyük bir ibadettir, akrabalıktır. Bu insanlar yine bir şeyler bekliyordur sizden. Muhakkak geçen sene, evveli sene yolladığınız yerler yine sizlerden bir şeyler bekliyordur. Bunları ne olur ihmal etmeyin, etmeyeceğinizi umuyorum zaten. Bu da Somali'deki Kimse Yok Mu Derneği'nin yemek dağıtma kuyruğundan çektiğim bir fotoğraf. 85 bin kişiye sıcak yemek dağıttınız. Şu an durum düzeldi, 15 bin kişiye düştü. Bu da yemek sıcak verilemeyenlere 2 çuval pirinç, 5 kilo yağ veriyorlar. Bu da hani dedim ya doktor arkadaşlar, Türkiye'de 7 bölgeye ayrıldılar. Her bölge, Afrika'da bir ülkeye hastane açıyor. Ege bölgesi Somali'de, 2012'de temelini attık hastanemiz. Bakın çelik konstrüksiyon. İki katlı, 70 yataklı, bu çelik konstrüksiyon İzmir'de yapıldı, gemiyle gitti. Bu hastane tamamlandı. Hemen okulla yan yana, aynı arsada. Ve bakın iki katlı hastanemiz. Bu hastanenin bir özelliği eğitim hastanesi. Doktorlar burada uzman olacaklar. Yasaları da çıktı. Bütün aletleri, edevatları gitti. Dört ameliyathanesi olan... Yoğun bakımı, tomografisi olan bir hastane. Burası acil servis. Asansörle yukarı çıkıyorsunuz. Doğum salonu, hastaların yattığı koridor ve odalar. Ve bakın geçen hafta buraya aletlerimiz ulaştı. Konteynerlarla, gemi dolusu alet. Göz polikliniğini görüyorsunuz. Aletler yerleştiriliyor. Ultrason cihazını görüyorsunuz. Bu da tomografi cihazını görüyorsunuz. Oraya kuruldu. Bakın bu da röntgen cihazı, dijital röntgen. Bu röntgeni Türkiye'den internetten görebiliyoruz. Arkadaşları takılırsa buradaki bir arkadaş bakıp yorum ve rapor yazabiliyor. Bakın koliler dolusu eşyayı buradan Türkiye'den sizler gönderdiniz. Ama yatanının lambası monte ediliyor. Yataklar, hasta odaları ne kadar modern görüyorsunuz? Bakın ameliyat lambası monte edilmiş, masası da burada. İnşallah gelecek ay ilk ekip burada ameliyat yapmaya, düzenli hastanelere kavuşacağız. Artık okullar ve öğretmen arkadaşlarım yanında Afrika'da 7 ülkede hastanemiz olacak. İlk etapta Somali'de, Etiyopya'da, Kenya'da, ee, Nijerya'da zaten üniversitemiz var. Onun dışında Uganda'da ve Kongo'da hastaneler açılıyor. E bakın. Bu da Etiyopya'daki hastanemiz, okulumuz. Bu okulumuz, bu yurdumuz, bu kreş ve anaokulu, bu da aşevi, bu da hastanemiz. Okyanusun kenarında, 150 dönümlük bir kampüs içinde. Şu aşevi 365 gün sıcak yemek verecek. Neyle? Sizin gönderdiğiniz dafile kurbanlar buradaki soğuk hava depolarında bekletilip, 365 gün bu insanlara, bu hastaneye gelen hastalara ve yakınlarına sıcak yemek olacak. Bakın bunun bahçe duvarları bile bitti. Hastanemiz en önde görüyorsunuz. Bu 30 yataklı, 2 ameliyathanesi, 4 de yoğun bakım ünitesi olan bir müteşekkil hastane. Elinizde bir şişe, peşinizde bir Afrikalı. Siz de çocuğunuza ayakkabı alırken Nike ve Adidas alsak mı diye te telaş